Allah Herkesi imtihan edecek Lut aleyhisselamın kavmini O bildiğimiz rezillikle imtihan etti Nuh aleyhisselamın kavmini Putlarla imtihan etti Ebu Cehil onları da Peygamber aleyhisselama saygı ve saygısızlık açısından imtihan etti Ama kalktı o peygamber aleyhisselam Korkmuyorum bunlardan artık Para geliyor dedi Kardeşler daha önceki derslerde zikrettiğim bir hakikati bir kere daha hatırlatacağım. İran fethedildiğinde Medine'ye develerle taşındı mücevherler. İlk defa müjdeci geldiğinde işte 300 deve mücevher Medine'ye geliyor. Abdurrahman ibn Auf haberimi başer eden, Ömer bin Hattab'la mescitte oturuyorlarmış. Ömer bin Gattab'ın önüne müjdeci gelmiş İran fethedildi demiş Şu kadar deve mücevher Medine'ye geliyor Ömer ağlamaya başlamış Bir gün iki gün Ağlıyor Ömer Abdurrahman ibn Avf Bakmış ki bu işte bir terslik var Ya emir el müminin demiş Sen yanlış iş yapıyorsun demiş Sana Resulullah'ın hayali olan İran'ın fethi müjdesi geldi Bunda ağlanacak bir şey yok Şükür secdesi yap işine devam et demiş Abdurrahman anlamadın bu işi sen demiş. O Ebu Cehill'i imtihanlar bitti. Allah bizi malla imtihan edecek. İşimiz zor desene demiş. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.